Kardeşlerim, muazzez müminler, bütün peygamberler salavatullahi ala nebiyina ve aleyhim ecma'in hayata müdahil oldular. Gücü, kuvveti, takati nispetinde her peygamber yanlışı ortadan kaldırmaya çalıştı. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanlışı bütünüyle ortadan kaldırdı kıyamete kadar baki olacak, kıyamete kadar devam edecek İslam nizamına hakim kıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrencileri, Ebubekir Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum o nizamı hakim kılabilmek, alemin bütün noktalarına taşıyabilmek için mücadele ettiler. Yeryüzünde han yapmak, hanuman yapmak, Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm, onların derdi davası o değildi Bir kişi daha Allahu Ekber dese Bir kişi daha eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip kurtulsa O davaya kendilerini adamışlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir hedef gösterdi O hedefte gittiler O hedefte yürüdüler Yeryüzünde İslam davasını hakim kılacaklar, zulmü kaldıracak, onun yerine adalete hakim kılacaklar, faiz sistemini kaldıracak, onun yerine hakkaniyete dayalı Allah nizamını hakim kılacaklardı. Kur'an-ı Kerim onlara: Öla tetemenne umafazla Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. İçinizde fukara olanlar var, zenginler var. Allah nizamı böyle olmasını gerektirir Fakir olanlar Zengin olanlara tamah etmeyecekler O mal neden bende yok Ben neden şu arabaya binmiyorum Neden şu evde yaşamıyorum demeyecekler Peki varlık sahibi olanlar Onlar da fukaraya verecekler Şuna inanacaklar Allah Azze ve Celle O kardeşimi Fakirlikle Beni de zenginlikle imtihan ediyor eğer ben malımı onlarla paylaşırsam, sadaka verirsem, zekat verirsem, Allah Azze ve Celle'ye karşı olan vazifemi yerine getirmiş olacak. Kulluk vazifemi ifa etmiş olacağım. وَلَا تَتَمَنَّهُ مَا فَضَّلَ Allahu بِهِ بَعْدَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ Yani Allah Azze ve Celle bir kısmınızı diğerlerinizden makamla, malla, servetle biraz yukarıya çıkardıysa, farklı kıldıysa, Bunları ayrışmanın, parçalanmanın, bölünmenin vesilesi yapmayın. Yardımlaşmanın, kardeşliğin vasıtası yapın. Zengin olanlar, amirler, insanları idare edenler, ellerindeki imkanları fırsat bilsinler, altta olanların, fukara olanların imdadına kozsunlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımadan, sahabe-i kiram radıyallahu anh'un, çalarlar, çırparlar, Zengin düşman gözükürdü onlara Fakat Efendimiz Aleyhisselam'a iman edince Çalıştılar Fakat rızkı veren Allah Azze ve Celle Fukara olanlar Ya Rabbi bize daha çok ver diye dua etmezler Ebubekire ver Abdurrahman bin Avfa daha çok ver diye yalvarırlardı Sordular onlara Neden böyle yalvarıyorsunuz Allah Teala'dan siz mal isteseniz Şunu biliyoruz ki Rabbim Abdurrahman bin Avf'a verse, Ebu Bekir'e verse, Ebu Bekir radıyallahu anh o da bize verecek Allah rızası için verecek Burada şahsi davalar olmayacak, garaz olmayacak, kin olmayacak Verdim nankörlük yaptı Allah Teala veriyor Londra'ya, Paris'e, New York'a veriyor İshan ediyorlar Yeryüzünü kan gölüne çevirdiler. Fakat bütün bunlara rağmen Rahman olan Allah veriyorsa o halde sen Allah rızası için veriyorsan onlar sana yanlış yapmış olsa bile yine vermeye devam edeceksin. Ve la yeteli ulul fadl minkum. Hazreti Ebubekir radıyallahu efendimiz veriyor. Misah diye birisi var. Halas'ın oğlu. En yakınlarından Hazreti Ebubekir'in. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i İslam'ı cihat meydanında durduramayacaklarını anlayınca Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın evine girdiler Ayşe annemiz radıyallahu anha ona iftira ettiler Allah Resulü aleyhisselam'ı İslam cemiyetini oradan yıkmak istediler Misrah diye birisi var Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh Efendimizin halasının oğlu Aldatılan insanlar arasında o da var o da Ayşe radıyallahu anha annemizle alakalı ileri geri konuşuyor. En iffetli kadına en iffesiz isnadta bulunuyorlar. O da onların içinde. Hazreti Ebubekir daralır. Der ki: Ya Rabbi ben şu adama ne kadar iyilik yaptım. Fakat o bana nankörlük etti. Kızıma, Ayşe'me en iffetli kadına en iffesiz isnadlarda bulundular. O da onlarla beraber oldu. Bundan sonra mislaha bir şey vermem ya Rabbi deyince Allah Azze ve Celle bu ayeti gönderir <Sessizlik> Sakın ha onlar Fazile sahibi olanlar Mal-ı servet sahibi olanlar yemin etmesinler Akrabaya Muhacire Miskin olanlara Vermeyeceğiz diye yemin etmesinler Ayet-i Kerime nazil olunca Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh pişman olur Yine vermeye devam eder Verecek zenginler Fakat alkışlanmak için değil Plaket almak için değil Bir yere adımı yazsınlar Benden bahsetsinler Konuşsunlar Bu adam ne kadar da veriyor Ne kadar hayır sahibi desinler diye değil kardeşlerim Yarın Rabbimizin huzurunda Verdiklerimizi bulabilmek için onun için İslam yolunda olmalı Onun için hayır hasenat yapmalı Eğer böyle yaparsa Müslümanlar Zenginler Allah yolunda verirse Fakirlerin tamahlarını terbiye ederler Yine terbiye olmayanlar olabilir Zenginlerden Sadaka vermeyenler Vermeyerek terbiye olmayanlar olur Fakat İslam toplumu eğer Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman ederse, öyle fakirler olacak ki orada, hep aşağıya bakacaklar. Hanım diyecek, kanep eskidi, perde eskidi, hala artık görüyorsun ne hale geldi. Daha aşağıda olanlar var. Çadırda kalanlar var. Çadırda kalanlar, eşleri onlara, yerimizi, yurdumuzu terk ettik, muhacir olduk, elde avuçta bir şey kalmadı dediklerinde, onlar diyecek ki, Ayağını kaybeden, elini kaybedenler var. Onlara hanımları elini ayağını kaybettin dediği zaman nefes alabiliyorum ya diyecekler. Hep aşağıya bakacaklar fakat ibadette yukarıya bakacaklar. Hanım diyecek, eş diyecek, Rabbim bu kadar ihsanda bulundu, gece kalkabiliyor muyuz? Sabah müezzin Allahu Ekber dediğinde... Aile, çoluk çocuk, hepimiz bize bu kadar ihsanda bulunan Rabbim'in huzurunda durup Allahu Ekber diyebiliyor muyuz? Kulluk vazifemizi yapabildik mi? Zenginler, fakirler Kulluk yarışına girecekler Fakat tamah yapanlar Sadaka vermeyenler Zekat vermeyenler olacaklar Ve la te'ekulû <Sessizlik> emuâ beynekum bil Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Batıl yollarla, faizle, hiyanetle, gaspla, rüşvetle, hırsızlıkla birbirinizin mallarını almayın, yemeyin. Allah bunun hesabını soracak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'den Medine'ye muhacir olanlardan biat alıyor. Kadınlardan alıyor. Kadınlardan almış olduğu biat maddelerinden bir tanesi, Vela ne? Hırsızlık yapmayacaklar Kimsenin malına elini uzatmayacaklar Birinin evine girmeyecekler Almayacaklar, çalmayacaklar Kaçak elektrik kullanmayacaklar Kaçak su kullanmayacaklar Yetimin, dolu olanların hakkı var Onu başkalarına fatura etmeyecekler Doktor, öğretmen, mühendis, imam, hangi vazifede olursa olsun millet hizmetinde olanlar mesailerini terk etmeyecekler hakkını verecekler sekizden beşe kadar dediyse o vazifeyi ifade edecek ya da ders anlatacaksa öğretmen o derse en iyi şekilde çalışıp millete onu hizmet olarak döndürecek وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ haram yollarla Birbirinizin mallarını yemeyin. ihanet etmeyin. Kardeşlerim eğer bir yerde hırsızlık varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırsızla en ağır cezayı uyguladılar. Mahzum kabilesinden bir kadın çalar sonra inkar eder. Çalar inkar eder. Arkası güçlü olduğundan ona ceza veremezler. Hadise Efendimiz aleyhisselama ulaşır. Allah Resulü aleyhisselam davaya bakar. Hüküm verir. Kadın ceza görecek, güçlü, arkası var, iktidarı var Efendimiz Aleyhisselam'a aracılar gönderirler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkar buyururlar ki Lev سَرَكَتْ Fatime بِنْتُ Muhammedin لَكَطَعْتُ يَدَهَا Eğer millet malını birileri çalıyorsa, kaçak eleti kullanıyorsa, su kullanıyorsa, vazifeyi yapmıyor Kendisine emanet edilen, o emaneti ihanet ediyorsa, bu kızım Fatıma bile olsa, vallahi tereddüt etmeden, kızım Fatıma'nın da elini keser, onun da cezasını veririm. Hırsızlığı bütün şubeleriyle, renkleriyle Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ortadan kaldırdılar. Kardeşlerim, eğer tamahı tedavi etmezsek, tamah toplumda soygunculuğun sonuna kadar önünü açar. İnsanlar derler ki, onun var benim yok, o halde alayım, benim de olsun Gider köyde samanlığını yakar Arıyor birisi, hocam diyor, samanlığı mı yaktı? Öteki diyor ki, araba mı yaktı? Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O insanlar Muhammed'i tanırsa aleyhissalatu vesselam'ı okullarda Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı insanların, talebelerin yüreklerini kavrayacak şekilde Kuşatacak şekilde anlatabilirsek Allah'ın inayetiyle o köyde samanlıklar, ahırlar yanmayacak, arabalar o şehirlerde yanmayacak, yakılmayacak, kaçak eleti kullanılmayacak kardeşlerim. Hırsızlık, hırsızlığın şekilleri var, şubeleri var, renkleri var. Onlardan bir tanesi de ekonomiyi insanların kendi menfaatlerine göre kurmaları. Ve ilillil mutaffifin aladin ezektalu ala nasiyasofun Dünya ekonomisinin yüzde doksan fazlası faiz üzerine kurulu. Şimdi onu değiştirmek isteyen Müslümanlar var belli yerlerde. Fakat diyorlar ki hocam önümüzde proje yok. Müslümanlar o projeleri geliştirmediler. Sadece belli hocalar çıktılar dediler ki, faiz, zaruret hali var, zaruret miktarınca faizden istifade edebilirsiniz. İnsanları Allah'la savaşmaya çağırdılar. فَاَذَنُوا بِهَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَا رَسُولِهِ Peki şimdi bununla alakalı projeler geliştirebilir miyiz? Memleketi faizden kurtarmak için neler yapmalı? Nasıl kurtarabiliriz? Sistem bütünüyle onun üzerine iptina etti. Kur'an-ı Kerim bize hadiseyi anlatırken, bütün peygamberler gittiler, gittikleri yerde, orada adaleti anlattılar. Hazreti Şahib Aleyhisselam'ın Kur'an-ı anlatıyor. Evful keyle ve la tekunu minal muhsirin ve zinu bil qıstâsil mustakîm. Kavmin diyor ki insanlar o şehirden başka bir şehre gidiyor. O ülkeden başka bir ülkeye gidiyor. Buraya uğruyorlar. Uğradıkları zaman onları soymayın. Hırsızlık yaparak mallarına el koymayın, almayın mallarını. Evful keyle Ölçüyü tam olarak yapın. Vela تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِر۪ينَ Eksiltenlerden olmayın. bil بِالْقِصَاسِ الْمُسْتَقِيمِ Doğru tartıları kurun. Doğru tartılarla alın satın ihanet etmeyin. Şuaib Aleyhisselam'dan bahsediyor. Peki bunu önleyebilir misiniz? Bu toplum, dünya, sistem baktığınız zaman küresel ölçekte, Kurmuşlar, soyuyorlar. Londra'da borsa, Berlin'de borsa, New York'ta borsayı kurmuşlar. Buhara'da buğday üretiyorsunuz, Konya'da üretiyorsunuz, fiyatını buğday üretmeyen insanlar belirliyorlar. Kağıdı getiriyorlar, buğdayınızı alıyorlar. Kağıdı getiriyorlar, doları getiriyorlar, arpanızı alıyorlar. Mısırınızı alıyorlar bir sistem kurdular Hz. Şahib Aleyhisselam zamanındaki sistemi kurdular peki Kur'an-ı Kerim hikaye kitabı değil Allah Azze Celle bütün Müslümanlara namazı emrettiği gibi orucu emrettiği gibi küresel ölçekteki bu faiz sömürü sistemini Firavun sistemini Karun sistemini değiştirmeyi emrediyor Sahabe-i Kiram Mekke'deler kendilerini koruyamıyorlar acizler Allahu ekber diyenleri süründürüyorlar fakat onlar veilul lil mutaffifin alladinin izeksalu alel nas yasufun Ebu Cehil atın üzerinde bilal Habeşi yerde Süründürüyor bilal Habeşi Müslümanların sayısı belki yüzde beş Yüzde beş Yüzde doksan beşin hakkını korumak için bilal Habeşi Veil olsun sana Ebu Cehil Veil olsun sana Ebu Leheb İnsanların alın terini sömürenler Kıyamete kadar Size yazıklar olsun Yeryüzünde tek bir Müslüman kalsa da Karunlarla, Firavunlarla Faizli düzenlerle hesaplaşacak. Veylül <gülüyor> mutaffifîn. Alırken farklı terazi, satarken farklı ölçü kullananlara yazıklar olsun. Ellezîne iztekâlû 'alan-nâsi yastahfûn. Alırken birisinden mal alıyorlarsa tam alıyorlar. Ve izekâlûhum evzenûhum yukhsirûn. اَلَا يَظُنُّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمَّ بُعُثُونَ لِيَوْمٍ عَظ۪يمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Peki, alırken farklı, satarken farklı ölçü sistemini kullanan, ekonomiyi kendi menfaatlerine göre çeviren, Afrika'yı, Asya'yı sömüren bu zalimleri neyle durdurabilirsiniz kıyametle? يَوْمَ yakumun النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ kaçak elektriği kullanana de ki ahiret var. Kaçak su kullanana ahiret vardı. Zekat vermeyene ahiret vardı. Londra'ya, Paris'e, New York'a git Hazreti Şuayb Aleyhisselam gibi ahiret vardı. Hesap vardı. Yawme yakumun nasu lirabbil alamin. Anlayanlar olacak, anlamayanlar olacak. Eğer siz Bilal Habeşi gibi, Ammar gibi, Yasir gibi ''İnsanların alın terini sömüren zalimlerin karşısında ''Veylul lil mutaffifin'' der ''Veyl olsun size yazıklar olsun insanların alın terini sömürenlere New York'tan kağıt getirip de Buhara'dan İslamabad'dan insanların altı ay çalışıp aldığı ürünü yaptığı ürünü hasadını kağıtla alanlara sömürenlere yuhosun yazıklar olsun'' der Ebu Bekir gibi Abdurrahman bin Avf gibi İslam iktisat nizamını Hayatımıza tatbik edersek Onu yeniden dünyaya hakim kılabilmek için Bu ümmetin alimleri bir araya gelirler Çalışırlar Projeler geliştirirse Allah Azze ve Celle O zaman size Ömer gibi güç ihsan edecek anh. Yavuz gibi Fatih gibi güç ihsan edecek kenden. وَيْلُلِّ الْمُتَفِّفِينَ diyeceksiniz اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ ölçüyü tam yapın diyeceksiniz noksanlaştırmayın insanların alın terini sömürmeyin dediğiniz zaman Allah Teala Sultan Fatih gibi Yavuz gibi bir iktidar ihsan edecek işte o zaman insanlar bir daha sömürülmeyecek yalan, tama ihanet, gasp Hırsızlık, bütün şekil ve suretleriyle yeryüzünden kalkacak. Kardeşlerim, bu ümmet Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ittiba edince, Allah Azze ve Celle onlara bu güzel günleri ihsan etmişti. Eğer biz yeniden Kur'an-ı Kerim'e dönersek, bu yanlışları bütün şekil ve suretleriyle dünyamızdan çıkarır, Rabbimize tövbe edersek, Allah Teala yeniden bizi ayağa kaldıracak. ve وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ mizan, Sema'yı kaldıran, mizanı yeryüzüne koyan Allah Azze ve Celle O mizanı tatbik etme vazifesini siz, biz Müslümanlara tevdi etmişti Yeniden yeryüzüne, Allah adına nizamı, mizanı, adaleti tatbik etmede Müslümanlar muvaffak olacaklar